94.9 Açık Radyodan Ekonomi Ekolojik Programından Herkese Günaydın. Günaydın. Evet, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a dair ilginç bir uyarı yapıldı. Asit Yağmuru. Ee, yaşanacak diye. Ee, ilk defa aslında böyle bir uyarıyla karşılaşıyoruz. İstanbul'un hava kirliliği malum. Türkiye'nin diğer kentlerinin de öyle ama e, asit yağmuru denince tabii insanın aklında çok farklı şeyler beliriyor. Bu hafta biraz bu konuyu e, gündeme getirelim ve gerçekten başımızdan aşağı asit mi yağacak diye evet, uzmanına soralım istedik. İnsanların aklına gerçekten böyle bir şey yayınca bir tüyleri diken diken oluyor. Ee, evet. Ne yapacağını bilemiyor. Ee, bir anda da her tarafta yayıldı. Ee, Tabi ben nasıl bir şeydir bu diye bir araştırma yaptım. O yüzden de zaten bugün ekonomi, ekoloji programını bu meteorolojik olaya yer vermek istedik. Ve telefon attığımızda da bugün İstanbul Teknik Üniversitesi'nden... Meteoroloji Mühendisliği bölümünden. Profesör Doktor Orhan Şen var. Kendisiyle konuşacağız. Hocam zannedersem hatta... Hocam günaydın. Günaydın efendim iyi yayınlar. Biz, biz fazla olayın detayına girmedik ama herkes bir asit yağmuru konuşuyor. <gülüyor> Aslında siz olayın e, yani daha farklı olduğunu bana bir söylemiştiniz ama ne olacak üzerimize asit mi yağacak nedir bu havaların hali hocam? Şimdi e, önce bir e, şunu söyleyeyim baştan asit yağmuru tahmin edilmez asit yağmuru ölçülür. ölçer asit <gülüyor> yağışı var dersiniz. Ama asit yağ yağmur olacak diye tahmin öyle bir tahmin yok. Bilimsel bir şey değil bu. Yani İstanbul, ne oluyor o zaman? İstanbul'a bugün yarın asit yağacak demek bir palavradan ileri gidemiyor. <gülüyor> ee, şimdi asit yağışının e, tarifini yapayım kısaca da e, dinleyiciler bir anlatsınlar. Asit yağışı şudur. Bir, belirli bir bölgede Kirleticiler vardır. Nereden çıkar bu? Ya işte bacalardan çıkar, ya termik santralden çıkar, ya da otomobillerden çıkar. Bunların içerisinde iki tanesi önemlidir asit yağışı açısından. Bir azot oksitler, NOX dediğimiz bir de küküt oksitler. Bunlar asit yağışlarını oluştururlar. Şimdi bunlar yukarıya çıkar. Daha yani bulut seviyesine kadar çıkarlar. E, Tabi bir belirli bir zaman geçiyor bulut seviyesine kadar çıkması. Ve orada e, konumlanırlar oradaki hava kütlesiyle birlikte harekete başlarlar. Nereye gidiyorsa güneye mi gidiyor, doğuya hmm. mı gidiyor, kuzeye mi gidiyor. Ondan sonra bu hava kütlesinin içerisinde durur bunlar. Ee, ve bulut oluşumu olduğu zaman o hava kütlesi belirli bir yerlerden geçerken bulut oluşuyor o hava kütlesi içerisinde. İlla ki hava kütlesinin içinde bulut olacak diye bir şart yoktur. Hmm. Ama bir nemli bir yüzeyden geçer e, ve e, bulut oluşmaya başlar. İşte o bulut oluştuğu zaman... Bu e, deminden söylediğim NOX, küsürtüküxitler ve oksitler suyla reaksiyona girerler, kimyasal reaksiyona girerler ve kimyasal reaksiyon birkaç adımı vardır ve bu reaksiyonun sonucunda sülfürik asit veya nitrik asit meydana gelir. Sülfürik asitin e, dediğimiz bizim hani kezap derler ama tabi e, safı böyle tabii ki e, kezap <gülüyor> e, bu oluşur. Bu suyun içerisinde yağmur suyun içerisinde karışır. Tabii bunun yüzdesi çok düşüktür. Yani öyle kezap diye de bakmamak lazım. Kezap yağsa zaten muhtemelen. <gülüyor> <gülüyor> yağsa zaten ya. Yani çok düşük bir yüzdesi vardır ve ondan sonra yağ bulut yağışa geçtiği zaman o damlalarla birlikte yer yüzüne iner. Şimdi bak bu tarihten baktığımız zaman demek ki bunun bir 2-3 günlük bir süre olduğunu görüyoruz. Hı hı. Yani hava kütlesi bulut oluşacak, bulut yağış oluşacak, e, yağıştan da e, su da yere inecek. Demek ki 2-3 günlük bir süre geçmesi lazım. Bu nedenden dolayı İstanbul'daki hava kirliliği İstanbul'da asit yağışı yapmaz. Böyle bir şey mümkün değil. Hı hı. Hı hı. İstanbul'da asit yağışı yok mudur? Olur. Her zaman oluyor İstanbul'da asit yağışı. Ama bunu ölçerek ancak söyleyebilirsiniz. Yağmur suyunu alırsınız. pH değeri 5.6'dan küçükse asidiktir bu. Asitliktir bir yağıştır. Hatta bazen 5.6 civarında çıkar ama bu emin olamazsınız. O zaman anyon katyon analizi yapmanız lazım. Eğer anyon katyon varsa içerisinde suyun, ona da asit yağışı deriz. Asitli su deriz. Ama bu bu e, her zaman ol, olan bir şeydir ama ölçeceksiniz bunu yoksa e, da hava kirliliği var e, asit yağışı yağacak bu yanlış bir şey, hmm. değil. Hocam... İstanbul'daki hava kirliliği de <gülüyor> ya, asit <gülüyor> yağışı <gülüyor> yapar ama nerede yapar biliyor musunuz bu ya Bolu'da yapar ya Karadeniz'de yapar yani ne tarafa gidiyorsa sistem e, o taraflarda yapar yani bir 2-3 günlük bir süre lazım bir hava çıktı diyelim bacadan çıktı veya araçlardan çıktı bunun asit yağışına dönüşmesi için bir 2-3 günlük süre lazım. Bu Hı. nedenden dolayı o haber biraz şey, bilimsellikten uzak. Anladım. Peki hocam şimdi bir İstanbul'da e, hava kirliliğinden bahsediliyor. Özellikle şu sıralar işte ben terminolojiyi yanlış kullanıyor olabilir mi? Yüksek e, basınç kaynaklı bir evet. hava kirliliği. E, şu dönemde çok yoğun bir hava kirliliğine maruz kalıyor muyuz? Evet şimdi bakın o, o da şöyledir. Hava kirliliğinin tanımı da şudur. Kirleticiler çıkıyor atmosfere. Bu kirleticilerin atmosfere belirli bir konsantrasyona erişmesi lazım. Yani insanı veya canlıyı veya işte cansız varlıkları etki edecek seviyeye gelmesi lazım. Onlar bir hani derler ya eşik değeri falan hı hı. deniyor ya. Normal. Mesela SO2 değerinin 150 mikrogram bölü metreküpü geçmesi lazım. Veya işte partiküler maddenin işte 250 mikrogram bölüm şeyi e, metreküpü geçmesi lazım. Yani bir e, tespit edilmiş bir değerler vardır. Bu Türkiye için farklıdır, Avrupa ülkeleri için farklıdır. Ne, niye farklıdır? Gelişmekte olan ülkelere biraz daha tolerans gösteriliyor gelişmiş ülkelere ise gösterilmiyor. Mesela Amerika'da e, 75 mikrogram bir metre küptür e, partiküler bir madde ama Türkiye'de 150 mikrogram bir metre küptür. şimdi Böyle bir konsantrasyona erişmesi lazım. Kirletse çıkıyor atmosfere. Bunun e, atmosferdeki sayısının artması lazım. Bunu artıran veya azaltan da meteorolojik şartlardır hı hı. Meteorolojik şartlar dediğimiz zaman da Şu aklımıza geliyor hemen Bir kararlı atmosfer olması lazım Kararlı atmosferin tanımı da şudur Hareket yoktur atmosferde Ne yatay ne düşey bir hareket vardır Yatay hareketi biliyorsunuz rüzgar diyoruz Düşey hareketi olduğu zaman zaten Yağmur oluyor Bu Bunlar olmadığı zaman Bu çıkan kirletçiler Çıktıkları yerden uzaklaşamıyorlar ve Dolayısıyla konsantrasyon hı hı. artıyor o zaman hava kirliliği meydan göre. Demek ki öyle bir atmosferde hava kirliliği artıyor. Nedir bu atmosfer? Kararlı atmosfer dediğimizde söylediğim, o da yüksek basıncın olduğu atmosferdir. Bir yüksek basınç etki altına giriyorsa o bölge, o bölgede bir de kaynak varsa, hava kirliliği kaynak varsa, demek ki burada hava kirliliği oluşacak demektir. İşte Eylül'den itibaren İstanbul üzerinde veya Türkiye'nin büyük bir bölümünde biliyorsunuz yüksek basınç hakimliği, yağış olmadı. Çünkü yüksek basınçta yağış olmaz. Hı -hı. Dolayısıyla da e, hava kirliliği meydana geldi. Gündüz bakıyoruz hava açık, güneşli, e, sıcaklıkta normal ama geceler ise gökyüzü açıksa çok fazla soğuru yeryüzü. Dolayısıyla İstanbul'un bazı bölgelerinde çok soğuduğu için sobalar yakıldı. Hı -hı. Bu sobalarda da kömür yakıldı. Hı -hı. Yani genellikle doğal gaz yakılmadı. Doğal gaz pahalı olduğu için yakılmadı. Kömür yakıldı. Ve bu kömürde kömür kötü kömürler yakıldı benim tahminimine göre. Şimdi e, büyük şehirlerde İstanbul gibi şehirde 5500 kalorilerin daha düşük kömürlerin yakılmaması lazım zaten yasak. Ama maalesef bu seçimlere dağıtılanlar veya işte kaçak İstanbul'a gelen kömürler ucuz olduğu için alınıyor ve yakılıyor. Ve dolayısıyla bir de geceleri işte hava soğuk olduğu için kömürler yakıldı ve aşırı hava kirliliği meydana geldi. Ne zaman? Bu yüksek basıncı olduğu zamanlar. Ama gün bugün hava çok azdı. Çünkü niye rüzgar var? Hmm. Şey yoktu evet. yani yüksek basınç yoktu. Bir de o yönden de yani asit yağış olma ihtimali hali desek bir yerden gerdirilen o da yok yani. Anladım yani e, perşembe günü yağış bekleniyor. E, sizin söylediğiniz gibi 2-3 gün birikmesi, rüzgarla bir yere gitmemesi gibi e, o şartların hepsinin yerine gelmesi gerekiyor ki. Hı, sizin işte anlattığınıza yerine... göre pek... E, Başımıza kezap yağmayacak. Ben oradan. Hayır anladım. hayır. Yok, yani böyle. Şey. <gülüyor> bu, bu tür haberlerin esasında yayılmaması lazım. Ee, yani bu, bu tür haberler, yani sakınca haberler. Sakınca haberler derken insan bilecek tabii hava kirliliğinin zararlarını bilecek o başka mesele. Yani ama evet. yani e, bunun böyle bir şey acıtıldı gibi şekilde sunulmasında bence bilimselliği. Biz biraz pek... şey yani... tarafından görelim madem bardan dolu tarafından hava olaylarını konuşuyoruz bugün ee, doğrusunu öğrenmeye çalışıyoruz. Ee, bu açıdan baktığımız zaman bir olumlu tarafını görelim dedik. Ee, şunu sormak istiyorum hocam. Yani bu evet. hava kirliliği devam etti. Tamam. 2-3 gündür rüzgar var ve dağıldı. Ee, siz norm değerleri de verdiniz. İşte Avrupa için 70-75 dediniz galiba. Bizim için 150. Evet. Evet. Ee, bu sınır değeri geçtiğimiz oldu mu? Özellikle de İstanbul'da ee, sınırı geçtiğimiz oldu mu? Oldu tabii. Ee, yani oldu. Mu? Çok çok oldu. Yani. Böyle şeyleri birinci sorum nereden takip etmeliyiz? İkinci sorum da bunu takip ettik, tespit ettik şu anda olduğu gibi hava kirli, sınır değerleri geçti. Ne yapmalıyız yani e, uzak doğudaki o Koreliler gibi ağzımızda maskeyle mi dolaşmalıyız, evden mi çıkmamalıyız? Bu Çin'deki kadar da herhalde tehlikeli bir durum yoktur ama... E, Bireyler olarak biz şimdi dinleyicilerimize buradan bir hazır sizi yakalamışken neler yapmalıyız yoksa hayatın olağan akışına bırakmalıyız kendimize devam etmeliyiz. Evet. Şimdi bakın doğru bir noktaya temas ettiniz. Hava kirli İstanbul'da var. Hangi semtlerde var? İşte Alevi Köy'de var, Esenler'de var. İşte ee, bu Ataşehir'in arka tarafında bir ismini bilmiyorum ama semtin. Gece konuların olduğu bir semt vardır. O, buralarda var ama buralardan da o mesela o semti düşünelim. Bir yeri Bosna mı deniliyor, bir şey deniliyor o semtinin isimler. Oradan Ateşehir'e de transfer olabiliyor kirletçiler yavaş yavaş. Dolayısıyla e, bu bölgelerde... Kömür yakılan yerler demeksiniz istedik. Kömür yani. yakılan yerler. Hı -hı. Orası, Anladım. Kömür yakılan yerlerde bu hava kirliliği vardı bazen bazı günlerde çok yüksek değerlere çıktı. Geçen sene bin... Mikrogram, kübe çıktı kartalda. Hmm. Partiküler madde kirli. çok 150 önemli. olması gerekirken bine mi çıktı? Yani, yani evet. Dünya Sağlık e, Teşkilatı'nın e, şeyi ise 500 mikrogram, grometrekübe geçerse hmm. önemli tedbirler öneriyor. Yani hmm. çift, e, tek çift plaka çıkışı bilmem ne gibi. Düşünün yani 1000 mikrogram, e, grometrekübe çıkmış bir hava kirliliğinde bile kimsenin bir e, hareketi olmadı. Yani bir e, yani bir aman ne oluyor kimse demedi. Onu Belki kimse milyonlarca diyor. insanın haberi bile olmadı. Onun soracaktım ben olmadı. de hocam. Uyarı mı yapılmadı bilerek mi yapılmıyor diye benim aklımdan hemen geçiyor. Yapılmıyor tabii ki. Ben Şeytanın avukatlığını yapıyorum. Ben. Yani bu, bu belediyelerin veya işte bakanlığın uyarı yapması lazım. Yani tamam hava kirliliği var aman bizi saklayalım bu olmaz. Evet. Hava kirliliği varsa vardır bunu uyaracaksınız ki tedbirini alsın vatandaş. Ha, ondan sonra da siz de o hava kirliliğinin olmaması için tedbirini alacaksınız o başka mesele. Şimdi yani... ona geçin. Bence çok önemli bir şey söylüyorsunuz hocam. Yani e, iyi ki söylediniz, iyi ki de sorduk bu soruyu. E, ner, birincisi nereden takip edin? Yani belli ki artık e, işte gerektesi nedir bilmiyoruz. Onlara sormak lazım. Halkı Galeana'ya getirmemek mi, paniğe sevk <gülüyor> etmemek mi gibi nedenlerle e, uyarılmıyor. Siz diyorsunuz ki norm Avrupa'da 75, e, dü dünyada işte biz de bizim için 150 e, ama ölçtüğümüz burada 1000. E, İnanılmaz bir şey var. Uyarı gelmiyor. Biz bunu biz bunu nereden takip edelim ve sonra da söylüyordunuz sözümüz kısı kestim. Biz nasıl tedbir almalıyız? Şimdi bu, bunun bir defa Çevre Bakanlığı'nın bir e, sitesi var. O sitede ölçülüyor ölçülüyor. Söyleyelim ismini var mı bir özel ismi? Temiz Hava Merkezi diye. Temiz bir Hava yer... Merkezi. Hava Merkezi Benim de biliyorsunuz Twitter'daki adresi evet. Temiz Hava. Evet. Yani evet. <gülüyor> düşünelim. Ve orada bunlar yayınlanıyor. Ama şu dikkatinizi çekmek istiyorum burada. Hava kirliliği değerleri günlük ortalamalara baktığınız takdirde bazı pik değerleri kaçırırsınız. Onun için saatlik değerlere bakmak lazım. Mesela akşam saat 6'dan sonra hava kirliliği pik yapar. Hmm. Yükselir. Hmm. Gündüz azalır. Siz bunun ikisini e, ortalamasını günlük ortalamasını aldığınız zaman düşük çıkar. Şey. Ama o diyelim yani 100, 150 mikrogram bir metre kültür gündüz süresince şey alıyorsunuz hava maruz kalıyorsunuz akşam ise 700-800'e çıkıyor Ortalaması 250-300'e veya 250'ye geliyor O unutulabilir ama akşam saatinde siz 650-700 mikrogramları metre kültür bir Hava kirliliğine maruz kalıyorsunuz Onun için esasında O değerlere de bakıl bakılması lazım Kesinlikle oradan da bir fikir ediniliyor Ama genellikle çıktığınız zaman küçük kokusunu duyuyorsanız hmm. Bir kahverengi bir duman Görüyorsanız uzaklarda Bu hava kirliliğinin arttığı demektir o açıdan e, yani siz kendiniz alıp da ölçmeye yapamazsınız o aletler çünkü çok pahalı. Hı -hı. ve e, şey Ama bu, bunlara da bakmamız lazım. Böyle durumlarda esasında e, bir e, şeyin e, uyarı yapması lazım. Hangi durumda? Hem meteorolojinin de uyarı yapması lazım. Meteorolojide hani yüksek basınç geliyor. Enverjion yükselecek. E, e, dolayısıyla önümüzdeki günlerde hava kirli olacak tahmini yapılabilir. Bu Hı -hı. yurt dışında bu şekilde yapılıyor ve ondan sonra bunun e, önlemini alırsınız. Nasıl önlemini alır? Bunu yerel yönetimler alacaklar. Yani diyecek ki vatandaş, ey vatandaş bak hava gidiyor senin sağlığın daha önemli. Hı -hı. Şu kö kömür yakarken işte şu saatlerde yak veya e, kısıtla bu kömür yakışını demesi lazım. Yani bu önemli. Bunu iyice bir işlendirmek lazım. Ama zaten. bu çare değil tabii. Kömürü varsa bedava aldığı bir kömürü varsa Abi, üşüyorsa yakar. Bu bir çare değil hocam. Ben... Ben bunu şunu söylüyorum hep yani ben Ankara'daki toplantıları da söyledim. Yani kömür da doğal gazı indirimli dağıtın bu bölgelere. Yani %50 indirim yapın mesela doğal gazdan. Veyahut bedava doğal gazların yani çok bir şey oluyorsa o bölgelerdeki kişilere bu şekilde hava kilini azaltabilirsiniz. Veyahut İstanbul'daki bu kömür denetimlerini çok iyi yapmanız lazım. Hmm. Ee, bir yani satan kömürüne bir de dağıtılan kömürlerde. Bakın o kömürler eğer 5500 kalorinin altındaysa Anadolu'da bir yerlere dağıtılsın. Çünkü risk olmuyor. Havakiller risk olmayan yerler var. Ama İstanbul'da o kömürler dağıtılmasın düşük kömürler. Bu şekilde olur. Şimdi vatandaşa gelelim. Böyle bir uyarı aldı veya kokusunu duydu havakillerinin. Akşamları dışarıda spor yapanlar vardır. Kesinlikle yapmamaları lazım. Çünkü, Bu güzel bir öneri yani pratik öneriler yani maske değil Hatta ama mesela yani. spor yapıyorsunuz akşamları spor yapmayın. Yapmayacaksınız yani güzel. o günlerde yapmayacaksınız. Yüksek açık havada. Günlerde yapmayacaksınız. Hı -hı. Çünkü daha fazla hava teneffüs ediyorsunuz. Daha fazla ciğerlerinize o partikülleri alıyorsunuz. Dolayısıyla açık havada kapalı hava, kapalı yerlerde yapabilirsiniz o bir şey değil. Hı -hı. Ama açık Tabii. havada spor yani ben koşuyum. Şeyden hmm. e, Bağdat Caddesi'nde veya işte sahil yolunda o son derece şey sakıncalı. Onun haricinde yaşlıların ve çocukların çıkmaması lazım. Çünkü bu ciğerler, gençler de, ciğer, yani çocuklarda ciğerler yeni gelişiyor. Yaşlarda ciğerler de ufalıyor. Bu nedenle dolayı bu partiküler maddeyi ciğerlerine çekmemeleri lazım. Çünkü kapatıyor e, aldeolleri ve kadın temizlenmesini önlüyor bu partiküller. Dolayısıyla bunlara çok dikkat etmek lazım. Ne kadar önemli yani bu bir halk sağlığı meselesi, can meselesi ve ben size anlattıkça biraz tüylerim diken diken oluyor yani bu uyarılar yapılmadı. Bu kadar da vahim olduğunu bilmiyordum yani öncesinde bir konuştuk ama bu kadar da vahim olduğunu bilmiyordum durumun. Bence çok vahim şeyler. Müsaade ederseniz sağlık dışından birkaç daha ilave edeyim. Şimdi bu partiküler madde diyoruz. PM10 denir mesela. PM10. 10 mikrometre çaplı partiküllerden sıfırla 10 arasındaki e, şeyleri gösterir. Esasında PM2, 2.5 ve PM1'leri 1 mikrometre ve 2.5 mikrometre partiküllerin ölçülmesi lazım. Bunlar önemlidir. PM10 dediğiniz takdirde daha ta 10'a kadar olan şeyler bir PM1 ve PM2,5 üst solunum yollarından geçebiliyor. Yani burun ve genizden geçebiliyor. Ve bronşlara geliyor. Bronşlarda, bronşlara yapıştığı takdirde orada e, şeylere meydan, yani bronçit meydana getiriyor. Şimdi Geçen hafta, geçen ay biliyorsunuz. Ha, şimdi de öyle. Hastanelerin acil servisleri bronşit ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına doluyor, taşıyor. Ee, yer yok. 500 kişi var diyorlar. Bana şey yapıyorlar. Hastanede şu anda 500 kişi var. 500 kişinin 400'ü üst solunum yolu e, enfeksiyonlar. Nerede? Neresi? hastanede öyle. Hastanelerde. Ben dün bir e, yakınım için şeye gitmiştim. Etfal Hastanesi'ne. Valla 500 kişi bekliyordu orada sırada. Yani oturmuşlar muayene olmak için. Ve evet. artırıyor bu şeyleri. Çok ürkütücü aslında bu gelişmeler ama işte Aynen. bunlar hiç maalesef ne uyarı anlamında ne de bu ciddi sağlık problemleri anlamında hiçbir uyarı, önlem konusunda bir girişimde bulunulmuyor. Maalesef bu bahsettiğiniz PM2.5 ölçümleriyle ilgili herhangi bir yönetmelik mevzuat değişikliği de gündeme gelmiyor. Yani gelmesi için bu çalışan tabii sivil toplum kuruluşları var ama maalesef bunu ülke gündemine bir türlü sokamıyoruz. Evet, maalesef yani bunları bakın yani bunların bir önlemini alınsa veya bu vatandaş bildirilirse en azından Hastanelerdeki şeyler de azalır yani şimdi ilaçlarının çıkmaması lazım evet. yani onu anlatıyorum demden yani o bronşlara takılanlar var bile bronşları geçip de en uç noktalarındaki alverillerin üzerine yapışanlar var ki bu bu daha da önemli. Burada da amfizem hastalığına geçiyor su topluyor Hı -hı. orada şeyler aynı sigara içenler de vardır bu ee, ve dolayısıyla e, hemoglobin denen kanda hücre var o karbondioksiti getirir hücrelerden ve burada onu verir onun yerine oksijen alır. Şimdi orası kapalı olduğu için alamıyor, karbonhidratı tekrar hücrelere götürüyor. Yani temizlememiş kan tekrar hücrelere götürüyor. Tabii bütün kan bu şekilde değil ama büyük bir kısmını bu şekilde geri götürüyor. Dolayısıyla vücudun diğer organları da oksijen eksikliği meydana geliyor. Yani hava kirliliğinin böyle önemli sağlık açısından problemleri var. Bunlar çok önemli yani biz bakıyoruz işte yok işte e, akciğer kanseri arttı e, ondan sonra akciğer hastalıklarında artışlar var. Bunların büyük sebebi hava kirliliğidir. Yani üşütme, üşütme tamam üşütme de var e, şey üst onluluyorlar enfeksiyonlarında önemli olan ama daha bu şey hava kirliliği. Şimdi onu diyecektim ben de hastanelere gidiyoruz ne oldu üşüttük hep üşüttük zannediyoruz ama ee, çok farklı bir konuya bahsettiniz ee, hava kirliliği kaynaklı da e, çok, evet, çok önemli, çok önemli. Çok, Oluyor. önemli. Oluyor. çok önemli evet. ee, hocam vaktimizin de sonuna geldik sizi de çok meşgul ettik ee, daha kısıtlı bir vaktiniz vardı <gülüyor> yola çıkacaktınız bize vakit ayırdınız ee, çok önemli konulara değindiniz ağzınıza sağlık çok, çok sağ olun hocam evet çok ben teşekkür, teşekkür ediyoruz sizlere iyi yayınlar diliyorum her zaman için bilim, biz bilim adamı olarak halkı aydınlatmak mecburiyetindeyiz. Yani bu bizim için bir görevdir. Evet. Bir evet. Hocam üniversitenizde de zaten birkaç bilim insanı bu konuyu en iyi bilenlersiniz. Ben başımı ne zaman sıkışsa evet, siz, sizlerin kapısını çalıyorum zaten. Çok sağ olun ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Çok mevcut. Pelin valla yani ben biraz ne derler açıkçası... Böyle bir şey beklemiyordum bu kadar e, hani asit evet. yağmayacağını öğrenmiştim ben aslında yayın öncesinde Hı -hı. hani asit yağmayacak hani bir biraz kirli diye bekliyordum ama bu kadar değerlerin yüksek olduğunu. Ee, yıllar önce Radikal Gazetesi'nde aslında e, Hem Orhan Hoca'yı hem Miktat Kadıoğlu Onun da kulaklarını çınlatalım buradan ee, Sık sık arardım hocam nasıl Havalarımız nasıl falan diye daha sık sorular sorardık Şimdi bu insanlar daha az medyada Görünmeye başladı biz artık e, Konvensiyon medyada daha az Yer bulmaya başladık haberlerimizde. Ee, bir şekilde böyle e, Birileri tarafından sakıncalı Görülen meselelerle yazılıp Çizilmiyor görüş belirtilmiyor Bugün de şunu gördük ki Yani yetkililerin acil bir çağrı yapması lazım. Evet. Hava kirli, dışarı çıkmasın yaşlılar çocuklar Sağlık demesi lazım. Sağlık Bakanlığı'nın yerel yönetimlerin ee... en azından çocuklar ve yaşlılar için aslında bu tarz uyarılar e, hava kirliliğinin çok pik yaptığı mesela biz geçen yıl e, çok ciddi aşırı sıcaklar e, yaşadık. E, Avrupa'da ölümler oldu. Belki Türkiye'de de oldu ama onun onunla alakalı olduğunu bilmiyoruz. Çünkü uyarı yapılmadı. E, alarm seviyeleri yükseltilmedi. E, bu da aynı şekilde. Hava Hişt. kirliliği de Böyle. Bununla ilgili hiçbir alarm seviyesi e, oluşturulmuyor uyarı yapılmıyor her yaş grubu için yapılması gereken uyarılar var sadece yaşlılar ve çocukların dışında herkese etkiliyor bak hoca e, spor yapmayın dedi mesela akşam Çok saatlerinde inmiş, işte bu her yaş grubunu etkileyen bir şey. Evet, e, Avustralya'da biliyorsunuz yani çok büyük bir yangın var ve bu kontrol altına alındı, alınacak gibi şeyler tartışılıyor. Ve yetkililer orada sürekli şunu uyarmışlardı, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın çünkü hava kirlendi. Özellikle yaşları, çocukları her gün çağrılar yapılıyordu ülkenin her tarafında. E, o kadar büyük bir felaket içerisinde değiliz belki ama yine de gördük ki... E, Avrupa'da 175 olan değer bizde 150 ama 150'nin bile kaç katı üstüne çıktığımız zamanlar oluyormuş. Binlere çıkıyormuş bu e, norm değerler. Dolayısıyla e, olması gerekenin kat be kat üstünde biz kirli hava soluyoruz. Ne yapmamız gerekir? Yayınımızın da sonuna geliyoruz, toparlıyoruz. Bence yani vatandaş olarak biraz daha bilinçli olmalıyız. Evet. Siteyi tekrar temiz hava merkezi e, 24 saat hı hı. çevre bakanlığı ölçüyor uyarı vermese de kendisi biz oradan e, ne zaman hava kirli hangi saatlerde kirli biraz daha meraklı olup kurcalayıp çünkü kendi sağlığımız başkası bizim sağlığımızı düşünmüyorsa biz kendi sağlığımızı düşünmekten başka e, çaremiz yok diye düşünüyorum e, evet. uyarıları dikkate alın diyemeyeceğiz öyle bir uyarı yok kendi e, uyarımızı kendimiz takip edip. Ee, yapmamız gerekiyor. Gerekiyor, evet. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Ee, bu hafta konuğumuz, telefon telefonattığımızda e, İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği'nden e, Profesör Doktor Orhan Şen'de önemli uyarıları oldu. Ee, bu hafta da programımızın sonuna Ama geldik. Hafta yeni konu ve konuklardan görüşeceğiz. Hoşçakalın.